Sofları yıksındır. Bir sofi, sağloz vardır. Bir sofi vardır. Sofi. Bu sofi kalbini tasfiye etmiş. Nasrı Allah'tan kalbini tatlı etmiş kişiler var. Dışında sof yerler, yün müneştir yerler. Kendileri bilirsin. Bazıları saklar kendisi kıyafetle dinir. Hoca ben diye, hoca beni şu mektubu okusun demiş. Hoca bakmış bakmış da demiş ki, ben bu mektubu okuyamadım. ''Hayır okuyamazsan kamerada bu sarığı niye girin?'' demiş. Değil mi? Hoca başına çıkarmış. Sarıyı kadının kapısına koymuş. ''Sen oku bakalım.'' demiş. Her anda sarıktayız, eğer hadi okumuyor.